Aziz Sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair bir imzayı gaybi hükmünde olan yazdığınız Mecmua-i İşarata lahikadan intihab ettiğinizden iki misli daha ilave ettik. Eğer siz de kendinize öyle bir mecmua yazmışsanız, ilave ettiğimiz miktarı size de göndereceğiz. Bu mecmuanın gösterdiği kıymet Risale-i Nur'da bulunduğunu bu zamanın dehşetli fırtınaları ispat ediyor. Evet kardeşlerim, hazret İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki, ben gidiyorum, ta size tesellici gelsin, yani Ahmed Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle, Kur'an'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi, tesellisidir. Evet, bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada her şey ile alakadar olan insan için hakiki teselliyi ve istinat ve istimdat noktalarını yalnız Kur'an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamanda, bu asırda en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren Risale-i Nur'dur. Çünkü zulümat ve evhamın menbaı olan tabiatı, o delmiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş. On altıncı söz gibi ekser parçalarında, hakaiki imaniyenin güzel tılsımlarını keşf ve izah edip, aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. İşte bu hakikat içindir ki, bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda, usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile beraber, aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Refet Bey'in mektubunda dediği gibi, Risale-i Nur'un en bariz hasiyeti usandırmamak. Yüz defa okunsa, yüzbirinci defa yine zevkle okunabilir diye pek doğru demiş. Risale-i Nur'un tercümanı, hakiki vazifesinin haricinde, dünyadaki istikbaliyata ara sıra bakması, bir derece zahiri bir müşevveşiyet verir. Mesela bundan otuz kırk sene evvel diyordu, bir nur gelecek, bir nurani alemi göreceğiz deyip, o mana geniş bir dairede ve siyasette tasavvur edilmiş. Hem bundan on dört, on beş sene evvel, dinsizliği çevirenler, müthiş semavi tokatlar yiyecekler diye büyük, geniş kürey arz dairesindeki bu dehşetli hadiseyi dar bir memlekette ve mahdud insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal o iki ihbar-ı gaybiyeyi tasavvurunun pek fevğinde tefsir ve tabir eyledi. Evet, eski Said'in bir nur alemi göreceği izlemesi Risale-i Nur dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daire-i siyasiye tasavvur ettiği gibi sırrı inna atayna'nın -e remziyle 13-14 sene sonra Dinsizliği, zındıklığı neşredenler, pek müthiş tokatlar yiyecekler deyip, o hakikati dar bir dairede tasavvur etmiş, şimdi zaman, o iki hakikati tam tabir ve tefsir etti. Evet, başta Isparta vilayeti olarak, Risale-i Nur dairesi, birinci hakikati pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi. İkinci hakikati da, medeniyeti i sefihenin tuğyanını ve maddiyyunluk Haşiye. Evet, maddiyunluk taununun hastalığı nevi beşere bu dehşetli sıtmayı ve küreyi arza bu titremeyi vermiştir. Taununun aşılamasını çeviren ve idare eden ervah-ı habisenin başlarına gelen bu dehşetli semavi tokatlar geniş bir dairede o sırrı inna atayna'nın hakikatını tam tamına ispat etmiş. Risale-i Nur kat'i burhanlara istinaden hükümleri sair hakayette aynı aynına tevilsiz tabirsiz hakikat çıkması ve yalnız işaratı tevafukiye ve sünühatı kalbiye itimaden beyanatı böyle dünyevi olan mesaili istikbaliye de neden bazen tabir ve tevil'e muhtaç oluyor diye hatırıma geldi. Böyle bir cevap ihtar edildi ki gaybi istikbali dünyevi de ve dünya işlerinde başa gelen hadisatı bildirmemekte Cenabı Erhamur Rahim'inin çok büyük bir rahmeti saklandığını ve gaybı gizlemekte çok ehemmiyetli bir hikmeti bulunduğu cihetle gaybi şeyleri haber vermekten yasak edip yalnız müphem ve mücmel bir surette ya ilham veya ihtar ile bir emareyi vesile ederek teşfiyatta ve rüya-i sadıkada bir kısım gaybi hakikatları ihsas eder. O hakikatların hususi suretleri vukuundan sonra bilinir. Kardeşlerim, bu defa Hilmi Bey ile gelen Refet ve Rüştü'nün mektupları bizi çok sevindirdi. Zaten Hüsrev, refet, rüştü, i Nur'a intisisapta eskiden beri beraber bulunmalarından ben birisini tahttur etsem üçü birden hatıra geliyor. Cenab-ı Hakkahhatsi şükür ki bu dehşetli fırtınalar onları ve sizleri sarsmadı. Maşallah refet şimdi de sadakatini ve tam alakakasını tamamıyla muhafaza ettiğini anladık. Bir iki senedir ondan hiçbir mektup ve hizmeti Kuraniye'deki vaziyetinden bir haber alamamıştım. Merak ediyordum. Bu defa mektubunda ne vakit bir araya gelsek sözlerden birine açıp okuyoruz tatlı tatlı istifade edip üstadımızla görüşüyoruz demesi bizi sürur ile şükre sevk etti. Sadakatle namdar Rüştü'nün mektubunda merak ettiğim noktaları beyan etmesi ve hizmetin nuriye tevakkuf etmemesi ve sizlere sıkıntı olmaması bizi çok mesrur eyledi. Latif bir tevafuk Ahmet Nazif'in bu defa çok meşgaleler içinde yazdığı, yalnız 19 dokuzuncu mektupta, Mu'cizat-ı Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm tevafukatın mecmuu, 9833 bin sekiz adede bâli olduğunu gördük. O mektuptaki, Mu'cizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalâtu vesselâm bir kerâmetidir diye hükmettik. Risale-i Nur şâkirtlerinden, Emin ve Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Hem Risale-i Nur'un kasabalara ve cemaatlere berekete medar olması ve ona zarar edenlere tokat gelmesi gibi şahıslara da pek zahir bir surette hem bereket ve hüsnü maişet, ona çalışanlara ve gaybi tokatlar onun aleyhinde çalışanlara gelmesi bu havalide çok hadiseleri var. Biz kendi nefsimizde çalıştığımız zaman pek zahir bir surette bir hüsnü maişet, bir inayet gördüğümüz gibi Nur veya Şakirtleri aleyhinde çalışanlara şiddetli tokatlar geldiğini görüyoruz. Risale-i Nur'un erkanından birisi, kat'î bir surette haber veriyor ki, üç dört adam, dünya servetinin hatırı için toplanıp, münafıkâne tedbir kurdukları hengâmda, üç gün sonra o üç dört adamın haneleri ve birinin dükkanı yanıp, her biri binler lira zayiatla tokat yediler. Hem bir dessas casus adam, Risale-i Nur şakirtleri aleyhinde çalışıyordu ki, onları hapse attırsın. Bir gün, serbest olarak, ben bir ipucu bulamadım ki bunları hapse soksam. Eğer bir ipucu bulsam, onları hapse sokacağım diye ilan ettiği vakitten iki gün sonra, bir iş yapıp, Risale-i Nur şakirtleri yerinde, o adam iki sene hapse girdi. Hem bedbaht, muannit bir adam, Risale-i Nur aleyhinde, hem şakirtlerinin bir rüknü aleyhinde, mütecavizane bulunduğu hengâmda, Bir-iki gün sonra meyhaneye gidip içe içe çatlamış orada ölmüş. Bu neviiden çok hadiseler var. Demek Risale-i Nur dostlara tiryak olduğu gibi düşmanlara da saika oluyor. Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, Mehmet Feyzi, Emin, Hilmi, Kamil'in bir fıkrasıdır. Gavs-ı Azam'ın üstadımız hakkında "Ve inneke mahlusun bi'aynil inayet" fıkrası ile inayet ve teyhile mazhar olduğuna ve tevafuk, Risale-i Nur'un kerametinin bir madeni bulunduğuna pek çok emarelerden, bu bir-iki gün zarfında, küçük ve latif fakat kat'î kanaat veren cüzi hadiselerin tevafukunda gözümüzle gördüğümüz inayet-i Rabbaniye'nin nümunelerinden beş-altısını beyan ediyoruz ki onlar, bu iki gün zarfında beraber vuku bulmuş. Birincisi, dün Üstadımıza Risale-i Nur'a ait 3 hizmet lazım geldi. Kimse de yok. Biz de uzaktayız. Merdivenden inip bir çocuğu bulup bizlere göndermek niyetiyle kapıyı açtı. Risale-i Nur'un o hizmetini görecek fevkalade bir tarzda dakikasıyla 3 şakirdi kapıya geldiler. İkincisi, iki seneden ziyade Risale-i Nur'un mühim parçaları Risale-i Nur'un berekatiyle hanesi yangından kurtulan Hafız Ahmet kendine yazdırıp başka bir kaza ve nahiyede bulunan 1-2 zat onları istinsah için aldılar. İki seneden beri ellerinden kaçırıp, mahcubiyetlerinden haber vermedikleri için hem biz, hem hafı zahmet merak, hem hiddet ediyorduk. O kitaplar, bugün geldiği aynı vakit, dün aynı saatte, üstadımıza 5 seneden beri, her birkaç gün zarfında kolaylık için bir parça yemek pişirmek ile hatırını soruyordu. İki seneden beri o adeti terk etmişti hem komşuluktan da başka yere nakletmesiyle, iki senedir o adet terk edilmiş iken, yine dün o aynı saatte, iki sene evvelki aynı adetiyle o zatın hanesinden aynen eskisi gibi küçücük bir hatır sormak nev'inde, oğlu getirdi. Üstadımız dedi, iki sene evvelki adete lüzum kalmamış, siz de komşuluktan gitmişsiniz dedi. Bugün aynı vakitte, o Hafız Ahmet'in yazdırdığı kaybolan kitaplar, mükemmel bir surette istinsah ile beraber geldi. Biz de şüphe bırakmadı ki, bu latif tevafuk da, Risale-i Nur hakkındaki inayetin bir cilvesidir. Üçüncüsü, Üstadımız, aynı yine bugün emine dedi. Üç-dört aydır her hafta karyesinden buraya gelen hane sahibesi gelmedi. Kirasını dört aydır almadı, herhalde cevap gönderin, gelsin alsın. Dediği aynı dakikada, dört aydan beri yanına gelmeyen o hane sahibesi kapıya vurdu, geldi. Beş aylık kirasını aldı. Üstadımız, bu hadiseyi inayetten memnuniyeti için, uzak bir nahiyeden gelen, yuvarlak, hiç görmediğimiz ve burada bulunmayan bir küçük ekmeği, o hane sahibesine verdi. Aynı vakitte, yirmi dakika zarfında, burada bulunmayan aynı ekmekten, iki sene Risale-i Mütalasının manevi ücretinden binde bir ücret olarak geldi. Ve bir parçacık aşure çorbasını dahi yine o ev sahibesine verdi, Aynen o aşurenin 10 misli kadar latif 3 ekmek, yine iki sene iki kitabın okunmasına binde bir ücreti diye geldi, gözümüzle gördük. Hem yine üststadımız bugün o hane sahibisine ye senedir adını bilmediği için ismin nedir?" diye sormuş.O da demiş, hayriyedir. Hayriye isminde olmak tevafukuyla, iki saat sonra, Hayri namında Risale-i Nur'un bir şakirdi, haberimiz yokken İstanbul'a gitmiş. Hem ticaret münasebetiyle iki mühim şakirtler dahi gidip geç kaldılar. Maddi manevi fırtınalar münasebetiyle, Üstadımız onları hem oradaki mühim bir şakirdi, çok merak ediyordu. Bugün o Hayri, iki saat Hayriye'den sonra geldi, o üç şakirt hakkındaki merakı izale ettikten sonra, Dört aydan beri devam eden, tefarik namında Üstadımızın bir kokusu bugün bitmişti. hayrinin elinde bir küçük şişe dedi, size tefarik getirdim. Biz de bu küçük, latif tefarikteki tevafuka, bârekallah dedik. Bu iki gün zarfında, bu küçücük numuneler gibi, Üstadımız, Mu'cizat-ı Ahmediye'nin tasihihâtı ile meşgul olduğu için, bunlardan başka çok numuneleri görmüş. Madem iki günde böyle inayetin cilvelerini görüyoruz. Risale-i Nur dairesi içinde dikkat edilse herkes kendi nefsinde hizmeti derecesinde böyle numuneleri görebilir. Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, evet, Hilmi, evet, Kamil, evet, Hayri, evet, Mehmet Fevzi, evet, Emin, evet. Gözümüzle gördük. Evet, ben de tasdik ediyorum. Sait Nursi.